Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo.com.tr. Acikradyo Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Ateş Altınoğlu'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hemen bir e, duyurumuz var. Boğaziçi Dernekleri Platformu'nun karadan değil maviden diyerek vapur seferlerinin arttırılması için Change.org'da açmış olduğu bir imza kampanyasına bütün dinleyicilerimizi davet ediyoruz. Diyor ki e, Boğaziçi Dernekleri Platformu gün ortası ve hafta sonu da seferler olmalı.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 Ve e, içi Dernekleri Platformu derken hangi dernekler? Anadolu Hisarı Turizm Kalkındırma Derneği, Bebekliler Derneği, Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri Derneği, Beyler Belirliler Derneği, Boğaziçi Arnavut Köylüler Derneği, Büyükdere Çevre Kültür ve Güzelleştirme Derneği, Emirgan'ı Sevenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kandilli Derneği, Kuzguncuklular Derneği, Rumeli Hisarı Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Sarı Platform Derneği. Evet, e, karadan değil maviden diyerek vapur seferlerinin arttırılmasını talep ediyorlar. Evet efendim, bugünkü programımızda konuğumuz Hakan Ataman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Merhabalar. teşekkürler. Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden e, Hakan arkadaşımız, proje koordinatörü. E, özel olarak da herhalde mültecilerle ilgili şu anda... Yani, yani ağırlıklı olarak e, onlarla ilgili projenin koordinasyonu sağlıyorum ama e, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin yürüttüğü diğer projeler projelerde de e, evet, emeğiniz var. Arıyorum, evet. Evet. evet, hoş geldiniz tekrar. Şimdi e, konumuza gene e, hemen mültecilerle devam edeceğiz. Birleşmiş Milletlerin Dünya İnsani Yardım e, İnsani Zirvesi gerçekleşti Türkiye'de. Geçen haftaki programımızı da bunun üzerine yaptık. 23-24 Mayıs tarihinde İstanbul'da gerçekleşti. Siz orada bir takım oturumlara da katıldınız herhalde. Ana oturumda var mıydınız? Hayır. E, biz e, yan etkinlik yan olarak adlandırılan e, ve sivil toplum örgütlerine tahsis edilen ...kısımda yer aldık. Evet. Ee, bizim yer aldığımız kısımda... E, ...Marmara Belediyeler Birliği... ...Kolombiya e, Üniversitesi'nin İstanbul'daki merkezi... E, ...Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği... ...ve biz Helsinki Yurttaşlar Derneği olarak bir etkinlik yapmıştık. E, yapmış olduğumuz etkinlikte de e, mültecilerle ilgili bir... ...etkinlikte... ...bu e, etkinlikte... ...biz e, Helsinki Yurttaşlar... ...derneği olarak ağırlıklı olarak... ...insani güvenlik... ...perspektifinden konuya... ...nasıl yaklaşılması gerektiğini ve bizim... ...duruşumuzun ne olduğunu ifade ettik... E, ...yani birinci... ...altını vurguladığımız nokta... E, ...herkes... E, ...söylemde, medyada... ...ya değişik toplantılarda... ...toplantının ana başlığı olarak... ...veya aslında manşetlerde veya konuşmalarda ya da işte yapılacak olan deklarasyonlarda bir mülteci krizi ya da bir göçmen krizinden bahsediliyor. Bahsediyor. Bir kere terminolojik olarak bu çok yanlış bir e, sınıflandırma ya da evet. adlandırma. Öncelikli olarak buna bir dikkati çekmeye çalıştık. Çünkü mülteci krizi ya da göçmen krizi diye bir şey olmaz. Çünkü mültecilik ve göçmenlik bir krizin sonucudur ortaya çıkar kendisi değildir evet. yani bir krizin sonucunda ortaya bu son çıkan bir şeydir. Önemli. Evet. E, Münteci olmak da e, işte bu tür baskı ortamlarından savaşlardan insani veya doğal felaketlerden kaçan kişilerin e, erişebileceği bir statüyü, bir hakkı ifade eder. Keza göçmenlik de aynıdır. Yani hukukta, uluslararası hukukta çok fazla hukuki bir terminolojiyle konuşmak istemiyorum. İkisinin ayrı bir tanımlaması olmakla birlikte ikisi de bir statüye erişim hakkını barındıran ve belli bir statüye erişmiş olan kişileri tanımlamak için kullanılan bir şeydir. Evet bu statülere erişimle ilgili bir kriz vardır ama bu krizin kendisi mülteciler ya da göçmenlerle ilgili bir şey değildir çünkü onlar aslında bu krizin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir durumu bir statüyü ifade ediyor. Ee, kriz e, mültecilere ve göçmenlere bugüne kadar sağlanmış olan uluslararası koruma rejiminin bir krizidir aslında. Yani uluslararası toplumun bir krizinden bahsediyoruz. Kriz savaştır yani Orta Doğu'da Afrika'da e, ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda yoğun bir şekilde yapılan çatışmalar bir krizdir ekonomik krizden bahsedebiliriz ama böyle bir şey değil. Buna bir burgu yaptık öncelikli olarak. Bizim şu anda kiliste sınır tanımayan doktorların mali ve teknik desteğiyle birlikte Suriyeli mültecilere yürütmekte olduğumuz bir çalışmamız var. Suriyeli mültecilere psikolojik destek ve birinci basamak sağlık hizmeti sunuyoruz. 2015 itibariyle yaklaşık 110 bin Suriyeli başvurucu Birinci basamak sağlık hizmetimizden e, ve 40 binden fazla e, da psikolojik destek hizmetimizden başvuru almış vaziyette. Bu biz faaliyetinize bilahare gireceğim ama e, biraz daha... Bununla bağlantılı hemen lütfen. bir de tamam. vurgulayayım. E, dolayısıyla biz bu etkinliği aslında sınır tanımayan doktorlarla birlikte giriyorduk. Evet. Ancak sınır tanımayan doktorlar boykot etti evet, çalışmayı. Evet. Dolayısıyla biz girdik ama bu açıklamalarını neden boykot ettiklerini de orada duyurduk. Belki birazdan orada değinmiş Evet. Yani. Yok e, yeri gelmişken hemen çünkü sorularımdan birisi de oydu. Yani neden boykot etti sınır tanımayan doktorlar? Çünkü sınır tanımayan doktorları dinleyicilerimizin büyük bir kısmı biliyordur e, sanıyorum. Ama çok kısa bir bilgi vermek gerekirse senelerden beri dünyadaki e, bütün bu tür... Olaylarda hemen devreye giren ve e, üyelerini e, seferber eden gönüllü bir kuruluş. Zaten HED'nin onunla birlikte yürüttüğü projeye de ayrıca gireceğiz. Ama e, en önemli e, olaylardan e, belki de birincisi daha şey başlamadan önce zirve başlamadan önce sınır tanımayan doktorların yaptığı açıklama idi. Ne diyorlar? Niçin Çünkü, boykot ettiler? E Sınır tanımayan doktorlar şu anda dünyanın değişik ülke ve bölgelerinde çok aktif bir şekilde savaştan sağ kalanlara ve savaşın mağduru olanlara diyelim artık sağlık hizmeti sunuyor. Evet. Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Afrika'nın belli ülkelerine yani bu tür özellikle de insan... Kaynaklı felaketler ve savaş bunun adına koyalım. Ve aynı zamanda tabii doğal felaketlerde, doğal felaketlerde de, de, de, de bunu yapıyor. Deprem, sel, tüsinami. Evet. Ee, şimdi son iki yıl içerisinde yetmişten fazla hastanesi, e, sınır tanımayan doktorların. Bu hastanelerden bir kısmı bizzat sınır tanımayan doktorlar tarafından idare edilen, koordine edilen bir kısmı da sınır tanımayan doktorların desteklediği. Hastaneler insanlı ve insansız savaş uçakları tarafından bombalandı. Bu ee, sadece Orta Doğu bölgesinde mi yoksa dünyada? Dünyada ama ağırlıklı olarak bizi Afganistan'da, Irak'ta ve Suriye'deki Suriye'de. denel durumdan bahsediyorum. Ee, şimdi bu bombalamalar e, savaşan tarafların ve ağırlıklı olarak da içlerinde süper güçlerini bulundu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya gibi. ...süper güçlerinde bulunduğu... ...tarafların uçakları tarafından yapıldı. Evet. Aslında çok evet. enteresan bir durum var. Bir yandan okullar bombalanıyor... ...bir yandan da hastaneler... ...bombalanıyor. Aynı evet. coğrafyalarda. Evet. Şimdi dolayısıyla... E, ...öyle sanıyoruz ki... ...açıklamadan ortaya çıkan bu... E, ...bu... ...bunları yapan devletlerin organize ettiği bir e, zirveyi e, durumunu göstermektedir ki sınıf tanımayan doktorlar samimi bulmamak bulmamaktadır. Evet. E, yani e, insani yardım faaliyetlerini sabote eden, sekteye uğratan hatta yok eden... E, ...bu tür saldırılardan sonra devletlerin bir araya gelip de biz insani zirve düzenliyoruz demesi... ...burada bir tabii e, kafalarda pek çok soru işaretini ve önemli duyuruyor. Bunlarla ilgili olarak hiçbir doğru dürüst eylem, yaptırım, ee, açıklama ee, veya ee, düzeltme veya tekrarlanmayacağının net bir garantisi verilmediği bir ortamda Sürece. da bu böyle bir ee, algı yaratacaktır. Böyle de düşünülmesi gerekir. Doğal olarak böyle bir tepki koydular. Tabii bir başka mesele daha vardı. Hemen program başında sorduğunuz soruya da cevap verelim. E, sivil toplum örgütleri genel oturumlara yani hükümetlerin katıldığı oturumlara dahil edilmedi. Edilmediler. Evet. Yani biz de edilmedik. Dolayısıyla e, şimdi en azından bu, izleyici olarak dahi dahi olmadı. olmadı. Bu ee, ya yani çok seçilmiş çok ciddi bir akreditasyonla çok seçilmiş çok az sayıda ve e, yani işte böyle sahada bu işlerle doğrudan muhatap kalan e, sivil toplum örgütlerinden çok çok sınırlı sayıda. Ee, insanın akredite edildiğini ama işte sınır tanımayan doktorlar gibi e, çatışma bölgelerinde aktif olarak faaliyet gösteren veya çatışma sırasında insan haklarını doğrudan doğruya izleyen insan hakları izleme örgütü Human Rights Watch gibi veya uluslararası Af örgütü Amnesty International gibi örgütlerin bu oturumlara yani bizim de e, yani hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde faaliyet gösteren e, hak temelli ee, sivil toplum örgütlerin veya e, sınır tanımayan doktorlar gibi uluslararası tıbbi insani yardım sunan tarafsız, bağımsız e, örgütlerin bu oturumlara katılması Evet, gönüllü. Ha. İzin verilmedi. E şimdi... Bu bir ara soru sormak Tabii, istiyorum. Doğru. Şimdi bu saydığınız kuruluşlardan bir kısmının e, Birleşmiş Milletler'de akreditasyonu olduğunu biliyorum. Yani Tabii. Birleşmiş Milletler çalışmalarında. Danışmanlık statüsünde. Evet danışmanlık statüsünde bir akreditasyonları var. Yani dünyanın herhangi bir yerinde... Ee, bir e, sorun ortaya çıktığında bu doğal olabilir, insan kaynaklı olabilir, savaş olabilir. Birleşmiş Milletler'in ilk e, bilgilendirdiği e, kuruluşlar bunlar. Ve o anlamda da e, bir yandan da davet anlamına da geliyor. Yani gelin bölge ...de çalışmaya başlayın... ...anlamına da geliyor fakat... E, ...böyle bir dünya zirvesi yapılıyor... ...ve birincisi yapılıyor... ...yani ilk defa gerçekleşen evet. e, bir zirve... ...bu zirveye ise bu kuruluşlar... ...davet edilmediler. Evet. Şimdi bu... E, ...tabii burada tabi enteresan bir şey... ...bu örgütler yani bu uluslararası düzeyde... ...faaliyet gösteren... E, ...hak temelli veya insani yardım sunan... sivil toplum örgütleri... ...danışmanlık statüsünde oldukları kadar... ...aynı zamanda... Birleşmiş Milletler kadar bölgesel düzeyde örneğin Avrupa Birliği'nin Avrupa Konseyinin de danışmanlık statüsünde olan örgütler önemli bir kısmı yani ve onların politikalarına etki edebilme kabiliyetine var. sahip Tabii. olan örgütler ve eden de örgütler. Evet. Ya pek çok uluslararası sözleşmenin bugün ortaya çıkmasında imzası olan veya baskı yaratarak bu sözleşmenin kabul edilmesine Etki olan örgütler. Bunda tabii şöyle bir şey var. E, bu e, teyit ettiremiyoruz. Ama kulislerden, ikinci, üçüncü kişilerden geldiğimiz şey bu Türkiye'nin talebi, nedeni, üzerine. talebi üzerine böyle bir evet. e, politika izlendiği bu zirvedeydi. Evet. Dolayısıyla zirvenin bizim açımızdan ikinci en büyük sıkıntısı buydu. <gülüyor> Pardon. E, tabii bizim... Üstüne vurgu yaptığımız diğer bir... ...meselede... E, ...burada... E, ...evet insani yardım... ...güzel ama nereye kadar? Evet. E, sorunun... E, ...asıl kaynağı orada... ...durdukça eğer mesela hemen yakınımızda ...can yakıcı bir örnek olarak... ...Suriye örneğinden hareket edelim... ...çatışma... ...ve savaş ortamı... ...bir çatışmasızlığa, bir şiddetsizliğe... ...dönüşmediği sürece... ...ve e, bu konuda... ...uluslararası toplum... ...bir e, sorumluluk... ...paylaşmadığı ve etkili... ...bir takım önlemler almadığı... ...sürece... E, ...insani yardımı sonu yok. Evet. E, fakat insani yardımla... ...sayıları milyonları bulan... ...insanlara... E, ...bir gelecek sunmak da imkansız. Dolayısıyla... Evet tabii ki çok acil bir durumda bu tür çatışma ortamlarında felaketlerde afetlerde kuşkusuz ki bu gerekli bir şeydir yani insanları ölüme terk edemeyiz ama aradan 3 yıl geçtikten sonra 4 yıl geçtikten sonra 5 yıl geçtikten sonra daha hala bu sorunu insani yardımı nereye kadar çözebileceğimiz ciddi bir problemdir sorulması ve sorgulanması gereken bir şeydir dolayısıyla orada bir savaş Ortamı devam ettiği sürece bu çözümlenebilecek veya insani yardımla halledilebilecek bir şey değildir. Değil. Kuşkusuz Zaten sistemin yardım... tıkanma noktalarına da baktığımız zaman bunu ayan beyan görüyoruz. Yani evet. Birleşmiş Milletler'de Birleşmiş Milletler'in Suriye savaşında ne kadar devrede olduğunu, ne kadar belirleyici olduğuna baktığımız zaman tablo çok açık bir şekilde evet. görünüyor. Evet. Yani... Tabii ki destek veriyorlar, geliyorlar çeşitli alanlarda kamplar oluşturuyorlar falan ama yani bildiğimiz evet. eski Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği'nin performansı ile karşı karşıya değiliz. Evet. Tabi bunun daha başka teknik nedenleri olduğu kadar siyasi nedenleri tabii, de var Türkiye tabii. açısından baktığımızda. yani önce bir diğer bir üzerinde vurgu yaptığımız mesele de buydu. Yani eğer uzlaşı yani bu konuyla ilgili bir çözüm, kalıcı bir çözüm istiyorsak Öncelikli olarak bu çatışmanın üstüne... Barışın sağlanması. Barışın sağlanması. Ki bu ile... konuda da sivil kuruluşların bir girişimi de olmuş değil mi? Yani nihai bildiriye evet. bütün şeylerin katılan devletlerin bir barış çağrısı yapması talebi de ortaya çıkmış ama herhalde bu yanıtlanmadı. Yani böyle bir talep oldu fakat tabii e, bu talebin ne kadar gerçekçi olup olmadığı yani bu şu anda bu politikayı belirleyen süper güçlerin şeyleri açısından soru işareti Doğru. ama en azından şöyle bir nihai bildiri vardı. E, yani madem ki çatışmayı durduramıyoruz bari savaş hukukunu ya da Cenevre Sözleşmelerine harfiyen. Yerine getirelim. Yerine getirelim ama Türkiye ona da imza atmamış maalesef. Evet. Öğrendiğimiz kadarıyla. Doğru. Nihai bildiride <gülüyor> Türkiye ev sahibi olmasına rağmen imza koymadı. Maalesef bu, bu da başka bir başka soru bir, işareti tabii. bizim evet. için. Yani üzerine düşünmemiz gereken son derece düşündürücü bir nokta. Ee, tabii bu böyle. Ee, diğer bir son olarak üzerine ve altına çizdiğimiz nokta ise ee, kuşkusuz ki... İhtiyaç sahiplerine bir takım insani yardım faaliyetlerin düzenlenmesine devam edilmeli. Ama artık bazı şeylerin daha e, hak temelli bir perspektiften halledilmesi gerekiyor. Nedir Tükkanize onlar? Daha entegrasyona yönelik e, ve kişilerin kendi haklarına erişip bunları fiilen kullanabilecekleri bir takım politikaların oluşturulması üzerinden gidiyordu. Bunlardan bir tanesi mültecilerin vardıkları ülkelerde onurlu bir şekilde kendi kendilerine yaşayabilecekleri bir ortam yaratmak. Yani şu anda son dönemde yani bu zirveden yaklaşık birkaç hafta önce, çok fazla uzun değil, Türkiye hem Suriyeli mülteciler için hem de Türkiye'de bulunan diğer mülteciler için çalışma hakkını düzenleyen iki tane önemli yönetmelik kabul etti. Fakat yönetmeliklerin fiilen, Uygulanması ile ilgili son derece ciddi bürokratik ve tabi aynı zamanda sosyal politika açısından da bu işleri kılavuzluk edecek. işverenlerle mülteciler arasında ara buluculuğu sağlayacak, bu tür işleri kolaylaştıracak ara kurumların olmamasından kaynaklı bir kocaman açık söz konusu. Bunun haricinde eğitim hakkı açısından özellikle de biliyorsunuz. Human Rights Watch daha önce bir e, rapor hazırlamıştı bu konuda evet. İnsan Hakları İzleme Örgütü. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün verilerinde e, 450 bin çocuğun okula gitmediğine dair bir veri vardı. Bu veri e, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pek hoş karşılanmasa da redde edilmedi. Yani, e, yani hatırı sayılır derecede demeyelim neredeyse... Türkiye'de bulunan e, mülteci çocuklarının önemli bir kısmını Suriyeli mültecilerden oluşan düşünecek olursak yarıdan fazlası neredeyse yani okulsuz. E, çok yakın bir iki gün önce bugün e, elektronik postalar yoluyla geliyor. Açık toplum vakfının bir araştırması var. Orada da 550 bin civarında bir rakam veriliyor. Okula gitmeyen önemli bir veya... rakam. Kayıt yaptırmış olmasına rağmen aslında okulda olmayıp işte çocuk işçiliği dediğimiz alanda yer alan bir alan var. Şimdi bu bu bir başka bir boyut. Tabi çocuk işçiliği işte cinsel ve toplumsal cinsiyet dayalı şiddet oranları barınma hakkına erişim konusunda yaşanan güvensizlikler ön yargılı tutum ve davranışların kendisi gibi bu tür meselelerden bahsediyoruz. Ya zaten bizim insani güvenlik dediğimiz meselede geleneksel güvenlik anlayışından çok insan merkezli, insana odaklanmış olan ve e, güvenliğin daha insanileştirilmesi üzerinden ihtiyaçların biten, karşılanması, e, ihtiyaçların tabii. hak temelli bir perspektiften karşılanması. Sağlık, eğitim, sağlık, gibi. eğitim, eee barınma, barınma, daha sonra yeni e, temel haklara erişim hareket özgürlüğünden, ifade özgürlüğüne varıncaya kadar ki olan o süreçler, çalışma hakkının güvenlikli bir şekilde sağlanması, sokaklarda güvenli bir şekilde dolaşabilmemize, varıncaya kadar geniş bir alanı kapsıyor. Buralardan hareketle bir yaklaşımımız bu dedik. Tabii bunu aynı zamanda devletlere de duyurmayı isterdik. Evet. Ama Düzenlenen bizim düzenlemiş olduğumuz etkinlikte hatırı sayılır bir katılım vardı. Dünyanın değişik ülkelerinden aktivistler veya işte belli hükümet kurumlarının temsilcileri de salondaydı. Onlara sözümüzü iletebildik belki ama tabii ki genel kurulda en azından çok kısa da olsa bir takım kaygılarımızı ve önerilerimizi ee, hükümet temsilcilerine de kendi hükümetimize dahil olmak üzere tabii iletmeyi de arzu ederdi. Evet. Fakat böyle bir şey olmadı. Dolayısıyla Meka, aslında... Mekansal olarak bile tamamen tamamen ayrı ayrıydınız. Yani siz oldu. genel kurulun <gülüyor> olduğu yere giremediniz bile. Tabii. Evet. Tabii. Yani zaten kendi etkinliğimizi yaptığımız yere bile... ...iki ayrı aramayla... Evet. E, ...kimlik kontroller ile... Hatta bazılara harf nedeniyle bile giremeyenlerin ha. olduğunu biliyoruz. Yani dolayısıyla... E, ...yani zaten zirvenin hemen öncesinden... ...değişik medya kuruluşlarında... ...bir takım böyle eleştirel yaklaşımlar vardı... ...ama dolayısıyla pek... ...beklenen etkiyi yaratmayan... E, ...bir parça hayal kırıklığıyla... E, ...sonuçlanan... E, bir zirveden bahsediyoruz. Ee, i̇kincisi gerçekleştirilebilir mi? Bilmiyorum. Mesela daha önce katılan arkadaşlar, ben katılma fırsatı bulmamıştım ama basından da mesela takip etmiştim. Ee, Türkiye'de habitat zirvesi yapıldığında evet, o çok daha etkili, çok, çok. daha e, ses getiren, evet. e, çok daha katılımcı e, bir zirve sivil toplumun. ...daha etkin olabildiği... E ...bizim duyabildiği... çok yakından takip ettiğimiz... E, ...bir... E, ...çalışmaydı, e, çok enteresan... ...Açık Radyo'nun da... E, ...kurulduğu döneme rastladı... ...hazırlık çalışmaları itibariyle... ...Açık Radyo 95 yılında... ...kuruldu ve... Ee, ...açık radyoda ...düzenli programlar... ...gerçekleştirdik. Hakikaten... ...her bakımdan çok farklıydı. Evet, onunla karşılaştıracak olursak... ...veya diğer uluslararası düzeyde... ...organize edilen başka zirvelerle... ...karşılaştıracak olursak son derece sönük... ...pek verimli olduğunu... ...düşünmediğimiz, yani biz belki... ...kendi etkinliğimizde... ...söyleyebileceklerimizi söyledik. Böyle bir fırsat bulduk. Ee, bu anlamda... Ee... Diyecek bir şeyimiz yok belki ama yani genel olarak gelini bütününü düşündüğümüzde maalesef böyle bir e, sıkıntılı bir süreçten bahsediyor olabiliriz yani. Evet, 89 milyon dolar harcadığı ifade ediliyor. Bu e, rakamı kontrol edemedim. E, ama yani bu 89 milyon e, dolarla e, neler yapılabilir diye şöyle bir tahayyül etmeye... Ee, ...kalksak herhalde listeyi çok uzatabiliriz. Çok. Koskocaman bir liste çıkabilir. Buna Türkiye'nin yaptığı harcamalarda dahil değil. Yani Türkiye'nin o bütün Aha. güvenlik işte bir, bir hafta on gün öncesinden itibaren... E, ...İstanbul'un e, belli yerleri e, neredeyse gözaltına alındı. Yani geçmek falan da mümkün değildi. Bir şeyi çok merak ediyorum. Son zamanlarda hangi insani yardım konusunun dosyasının kapağını kaldırmaya kalksak e, Altın Saatler programı olarak söylüyorum. E, hep e, İnsan e, İnsani Yardım Vakfı yeryüzü doktorları gibi e, iktidar tarafından, hükümet tarafından muteber bir takım e, kuruluşlarla karşılaşıyoruz. Ve ciddi bir Hakimiyet olduğu birçok şeyinde onlar üzerinden e, yürütülmeye çalışıldığı hatta Güneydoğu'daki bazı kampların girilemeyen kampların İHH tarafından yönetildiğini de biliyoruz. Bunun e, bu zirveye bir etkisi oldu mu? Zirvede e, bunu hiç hissettiniz mi? Ya açıkçası zirvede e, bu çok fazla hissedilir bir şey değildi. Yani bizim katıldığımız e, gün açısından baktığımızda sonrası içinde çok fazla e, hissedilir bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. yani Zirveyle e, birebir bağlantılı bire bir, bir bağlantı kurmak. Bu anlamda biraz zor evet. e, ama yani e, daha e, yani sözüm ona bir dernek olan ama e, Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde çalıştığı için dernek sayılamayan evet. aslında bir hükümet gibi bir kurum olan Kızılay evet. baskın bir şekilde e, oradaydı. Ama enteresan bir şekilde mesela Türkiye'deki kamplar e, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından AFAD kısaca evet. e, idare ediliyor. AFAD pek görünür değildi. Yine e, mültecilerle ilgili olarak e, Türkiye son derece önemli bir adım atarak yıllar sonra Cumhuriyet'ten sonra 2013'te kabul edilip 2014'te yürürlüğe giren e, bir Uluslararası Koruma ve Yabancılar Kanunu var. Ve bu kanuna bağlı olarak da bir göç idaresi kuruldu. Göç, evet. i̇daresi, Genel göç i̇daresi Genel Müdürlüğü orada yoktu. Ee, yani... Hatta orada da bazı değişiklikler olduğunu biliyoruz yani evet. e, daha öncesinde İstanbul'a gelip sivil toplum kuruluşlarıyla e, görüşen e, insanlar e, şu an itibariyle görevden e, alınmışlar sanıyorum. Şimdi tabii hükümetin değişmesiyle birlikte... Öncesinden e, bahsediyoruz. Evet, evet. Ön, hükümet değişti yani, öncesinden. Şu anda tabii bir bakanlıkların veya bu devlet kurumlarının hepsinde bir şey var. Boşluk var. Bir e, muğlaklık var. Evet. Bir e, soru işareti var. 50 küsur vali değiştirildi evet. 81 ilden. Şimdi dolayısıyla biz gitti. de bekliyoruz. Yani evet. son durum ne olacaktır, ne bitecektir diye ama sonuçta... Her ikisi de şu anda kanunla kurulmuş ve bu tür durumlarla belirlenmiş. Görevli. Belki de onlar devletlerin olduğu kesimde onlar vardı bilmiyorum. Ama sonuçta pek çok sivil toplum örgütünün gönüllü olarak yürüttüğü faaliyet bu iki kurumla bağlantılı gidiyor. Evet. Yani onları da ne kadar bu sürecin içerisinde etkili olup olmadıklarını açıkçası çok fazla bilmiyorum. Ama... Sivil toplum örgütlerinin bu alanda yürüttükleri faaliyetlerde hemen hemen bütün koordinasyonlar ya da bilgiler, veriler bu kurumların üzerinden geçiyor. Onların da orada ne kadar varlık gösterip göstermedikleri, nereye kadar olup olmadıkları konusunda bir bilgim yok. Ama daha bunlar tabi devlet kurumları. Fakat dediğimiz gibi yani sivil toplum örgütleri açısından bakıldığında onlar da pek ortalıkta yoktular. Evet. Öyle söyleyebilirim. Evet, şimdi burada bir küçük ara verelim, bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. They. Evet, e, Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Açık Radyo 94.9'da e, konuğumuz Hakan Ataman, Helsinki Yurttaşlar Derneği proje koordinatörü. E, birinci bölümde dünyani, e, Dünya İnsani Zirvesi'ni konuştuk. Şimdi e, bu bölümde ise Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin mültecilerle ilgili yürüttüğü çalışmalara e, geçelim. Onlar hakkında ...bilgi, rica ediyoruz. Teşekkürler tekrar. Ee, şimdi... E, ...birinci olarak, bölümle ilgili... ...konuşacağımız bir şey kalmadı yok, herhalde. Yani, evet. Genel olarak söyleyeceğimiz her şeyi... Evet. ...zannediyorum, söylemiş olduk. Ee, şöyle söyleyeyim... E, ...tabii Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin... E, ...2000'li yılların ortasından... ...beri devam eden bir mülteci... ...savunuculuk programı vardı... Bu savunculuk programı e, özellikle de üçüncü ülke başvuru yapmış olan ya da başvuru niyetiyle Türkiye'ye sığınmış bulunan mültecilere hukuki destek sunuyordu. Şimdi Ve bu e, Suriye ile de başlamadı değil mi? Yok çok daha öncesinden. Çok daha öncesinden. Evet. 2005'ten itibaren devam eden bir çalışmaydı bu. Yani ee, bunun Afga, Afganlılar vardı. Iraklılar, İranlılar, Iraklılar, Af Afrika İranlılar. ülkelerinden gelen. Hatta e, Filistinliler. Evet evet. Ee, bu program e, bir şekilde bu hukuki desteği sunmaya devam ettiği sırada e, aynı zamanda mülteci savunuculuk programı altında biz tabii farklı farklı çalışmalarda yürütüyorduk. Burada ee, hemen belirtelim e, hd.org.tr sitesinden Helsinki yurttaşların internet adresine evet. ulaşılabilir. Orada yayınlar bölümü altında dinleyicilerimizin enteresan bulacakları mültecilerle ilgili hem saha dergisinin e, sayılarına ulaşmak mümkün. Aynı zamanda da mülteciler için yayınlamış olduğunuz bir kılavuza ulaşmak mümkün. Evet. Ee, daha sonra gene bu program kapsamında 2011'den itibaren e, sınıf tanımayan doktorun teknik ve e, mali desteğiyle önce İstanbul'da Ardından da İstanbul'daki çalışma şu anda operasyonel nedenlerle e, kapatıldı. Ancak Kilis'te 2012'den beri de e, Suriyeli mültecilere yönelik bir psikolojik destek ve aynı zamanda e, yine Suriyeli mültecilere yönelik bir birinci basamak sağlık hizmeti yürütüyoruz. E, tabii bu süreçte bizim Birinci basamak ki, sağlık hizmeti ne demek? Birinci basamak sağlık hizmeti ayakta tedavi sunan. Yani yatılı tedavi sunmayan. Genel bir kontrolden geçiren. E, genel sağlık hizmetlerini sunan. Yani genel pratisyenlik, e, jinekoloji, dahiliye, e, çocuk doktorluğu gibi. E, ama ayakta evet. tedavi öngören. E, genel sağlık taramasını yapan. E, çok acil bir durum olduğunda veya e, ciddi bir tıbbi operasyon. Tespiti yapıldığında e, hastaneye daha, daha tam teşekkülü hastanelere sevkleri gerçekleştiren ama e, işte hastaneye gitmeden e, bizdeki bu aile şimdiki aile sağlık ocaklarına e, benzeyen bir benzeyen. şekilde ayakta tedavi yapan, e, ilaç tedarik eden, ücretsiz bir şekilde ilaçları tedarik ediyoruz tabii ki e, bir alan. E, tabii e, aynı zamanda bu e, dediğim gibi yaklaşık 110 bin kişi e, 2015 Aralık 31 Aralık 2015 itibariyle 110 bin başvuru almıştı. oldu. Evet. Rakam. Yani, evet. Ciddi rakam. Evet. bir rakam. E, yani bunların ortalama yaklaşık olarak 25'i takip başvurusudur, 75'i ilk başvurdur. Hmm. İlk başvurudur Onu söyleyeyim. Ee, yine benzer şekilde binden e, fazla psikolojik destek. Yine benzer şekilde burada da yüzde 28 oranında e, takip başvuruları söz konusudur. E, diğerleri ilk başvurulardır. E, genel olarak böyle. Tabii bu kaç sürede, kişilik bir ekiple bu hizmeti veriyorsunuz? Bu ekibi yani. E, Tabii orada bir kendi başına bir temsilcilik ofisimiz var. Ben de aslında resmi olarak kilis temsilcisiyim Helsinki evet. Derneği'nin. <gülüyor> ee, orada e, bir idari ofisimiz var. Yani idari ofisimizde e, bize e, teknik destek sunan e, MSF ile birlikte yaklaşık 12 kişi e, çalışıyor. Bunun haricinde e, hastanede e, yine e, 12 civarında sağlık çalışanımız var. Bunlardan ilk daha... De, e, Hastane dediğimiz bir yani bina şey, mıdır? Bir şeydir yani birinci basamak sağlık e, hizmeti sunduğumuz sağlık ocağımızda değil. Ocağı. Yani evet. sağlık tesisimizde daha doğrusu. Evet. Bina var. mıdır bu konteyner bina? Bu bir bina. Bina, bina, e, bina e, yani Sağlık bakanlığıyla e, yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda ve Sağlık Bakanlığı'nın izniyle çalışan bir bina. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın düzenli kontrolü altında, Altta, olan. altında olan bir bina. Ee, doktorlarımızın hemen hepsi e, Suriyeli doktorlar, özellikle dil problemine ha, çok açısından evet. tercih ettiğimiz bir şey. E, bu doktorlarımızdan e, yani koordinatör olan doktorumuz e, İstanbul Cerrahpaşa mezunu. kendisi Suriyeli ama İstanbul Cerrahpaşa mezunu olduğu için çalışma izniyle. Bu 12'ye dahil midir sağlık ekibi? E, Tabii koordine eden e, ekip. 2000 şey ya bu şeydeki idari personelin dışında. Dışındaki bir e, aynı zamanda sağlık personelinden bahsediyor. Evet. Ee, sağlık personelimizin e, hemen hepsi Suriyeli mültecilerden oluşuyor. Ee, bunlardan tabii doktorlar var. Ee, doktorlar dediğimiz gibi Türkiye'den mezun olan Sağlık Bakanlığı'nın e, şeyisi böyle. Hem Şu Türkçe böyleydi, biliyor hem, hem Arapça biliyor. Türkçe biliyor, Arapça biliyor, İngilizce konuşabiliyor. Ee, bir e, Türkiye'den mezun yani, veya Türkiye tarafından tanınmış bir diploması olan doktorun koordinasyonu dahilinde diğer Suriyeli doktorlarına çalışma iznine izin verilmişti. Şimdi onunla ilgili bir düzenlemeye de gidiliyor. Anladığım kadarıyla Biraz daha birazcık daha genişletilecek ama tabi bu usullerde sivil toplum örgütleri dışlanacak mı içerilecek mi o konuda bir takım şüphelerimiz var. Evet. Biz de merakla bu süreci bekliyoruz. Çünkü e, şu anda bildiğim kadarıyla Sağlık Bakanlığı ve Göçmen Sağlığı Merkezleri oluşturmak ve e, bunların ...çalıştırılmasını sivil toplum örgütlerine vermek istiyor. Eğer orada bir akredasyon uygulamaya kalkarlarsa... ...biz içinde kalır mıyız, dışında mı kalırız? Evet, onu da onu, göreceğiz. Onu da göreceğiz. Evet. Ama yani ilk olarak sivil toplum örgütlerinin... ...bu alanda çalışmasını olanak sağlayan yönetmelikler de... ...böyle bir anlaşmayla gidiliyor... E, psikolojik destek okusumuz değilse... Bunun tabi, bir süresi var mı bu anlaşma tabi, sözleşmenin? E, bu izinler altı aylık sürelerle geçici izinler. Geçici izinler. Zaten bu resmi olarak bu sağlık tesisimizin adı da yani resmi olarak geçici sağlık tesisidir. Sağlık tesisidir. Evet. Yani ihtiyaç duyulan bir yerde ihtiyaç olduğu sürece çalışan ihtiyaç... Bitince de e, evet. e, kendini... E, Okullara da kaldır. öyle diyorlar. Geçici okullar diye tanımlıyorlar. Evet. Şimdi yani Suriyeli mülteciler Türkiye'de mülteci statüsünde değiller. Değiller. E, geçici koruma... Altındalar. altındalar. Tabii evet. onların mülteci olmadıklarını e, değiştirmiyor. Türkiye'nin izlediği politika, politika ve nedeniyle. mevcut kanunlar nedeniyle O politikaya nedeniyle da kısaca böyle. gireceğiz tabii bütün bunların ee, içinde. Evet. O yüzden çıkartılan yani eğitimle, sağlıkla ve çalışmayla ilgili e, bütün düzenlemeler, yönetmelikler de böyle bir geçici tanımlamasıyla <gülüyor> kendisini gösteriyor. Tabii bu bir zamanla ilgili bir mesele değil. Yani geçicilik aslında zamanı ifade eden e şey yani değil. Zaten yani 5 yıldır statü, devam eden bir. Bir statü ifade eder aslında ama e, tabii e, normalde onları da anlatırız yani nasıl bir yanlışlık var Türkiye'deki puvikada ve neden böyle algılandığına dair e, bu böyle yani e, sağlık tesisinde e, dediğimiz gibi jinekoloji e, ayrı bir alan e, ama önemli bir yer tutuyor tabii değil çok mi? özellikle bir yer tutuyor yani Doğulların... Artması Onu açısından. Onu da e, belirteyim. Lütfen. E, yani e, 60 bin yani bu 110 binlik birinci basamak sağlık hizmetimize e, 110 bin yaklaşık 110 bin başvurun haricinde 60 bin civarında da ayrıca artı bir jinekoloji yani kadın sağlığı e, aile planlaması e, doğum öncesi ve doğum sonrası sağlık hizmeti amacıyla başvuru evet. Bu 110 binin dışında. Dışında haricinde. Ee, bunun için tabii biz ayrı bir tesis açmayı düşünüyorduk fakat maalesef e, bu yeni yönetmenlik nedeniyle e, şu anda yeni bir tesise izin verilmiyor bir, bir uzatma izinleri de beklemede tutuluyor. beklemede tutuluyor sağlık bakanlığı tarafından dolayısıyla o henüz öyle gitmedi dolayısıyla hala biz o birinci basamak sağlık hizmetini sunduğumuz sağlık tesisimizde bu jinekoloji hizmetini de vermeye devam ediyoruz eee Orada da gene e, bir Suriyeli jinekolog ve e, hemşireler var. Hemşireler de Suriyeli mi? Evet öyle olmasını tercih ediyoruz. Dili, dil bariyerini aşabilmek Doğru. açısından. E, tabi bunların başında da aynı zamanda onlara teknik destek sunan bir ekibimiz var. E, lojistik açıdan olsun, e, idari açıdan olsun. E, Nedir bu? Kayıt düzeni, e, kayıtların alınması, oraya işte gerekli malzemelerin malzemelerin getirilmesi, götürülmesi. Hastaneye sevk olduğu zaman da çevrimen e, tahsis ederek onların hastaneye götürülmesi, e, oradaki hijyen ortamının sağlanması, tıbbi atıkların atılması... Gibi bir, gibi bir arkadan yığın, bir tabii. şey. Yani Önemli bir lojistik destek. idari ekipte böyle bir kesim evet. de var. İlaçları yani şoförler, nereden temin ediyorsunuz? E, 15 günde bir e, bir eczaneyle, kilisteki bir eczaneyle anlaşıyoruz. E, i̇laç ihtiyacı olan başvuranlar gidip buradan ilaçlarını alıyorlar. Alabiliyorlar. Ödemeyi de Sağlık Bakanlığı. Hayır biz karşılıyoruz. Siz karşılıyorsunuz. Biz karşılıyoruz. Evet. Burada biz karşılıyoruz. Maalesef <gülüyor> Aslında e, ücretsiz sağlık e, hizmetine e, ilaçlar da dahil. E, ancak e, bu ödemeler Sağlık Bakanlığı tarafından değil, AFAD üzerinden gerçekleşiyor. E, Doğru, AFAD üzerinden. Bu evet. ödemeler geciktiği için e, eczanelerden Ezaneler. ilaç temini konusunda Maalesef. bir isteksizlik var. Evet. E, dolayısıyla Hatta bir ara durdurdular, değil mi? Evet. Şey. E, Mayıs başıydı veya evet. Nisan başıydı. Sonra çözümlendi o diye evet. Biliyorum ama... Ama dolayısıyla... geçici bir çözüm gelmiş sanıyorum. Evet. Dolayısıyla biz o döngüye girmiyoruz ve e, projede kaynaklarımızı elverdiği bütçede acil ilaç sahiplerine e, eczaneden ilaçlarını alıp daha sonra faturalarını... Siz tutuyoruz. nereden destek alıyorsunuz? Bu proje doğrudan sınır tanımayan doktorlar, doktorlar tarafından, tarafından hem mali hem de ediliyor. teknik açıdan finanse ediliyor. Sınır tanımayan doktorlarda tabi tabii onu da söyleyeyim nereden buluyor bu parayı derseniz... E, sınır tanımayan doktorlar devletlerden ve devletler arası örgütlerden para kabul etmiyor. Evet. Yani bu para tamamen onun e, bireysel destekçilerinden e, gelen bir gelen para. Gelen bir para. E, dolayısıyla e, yani aslında bunu da hemen yapmak lazım, düşünmek lazım. Ee, yani biz İspanya ile çalışıyoruz. Bu para İspanyol vatandaşlarının parası. Parası, evet. O, onu söyleyeyim Evet. Bize. Bunu yani. özellikle belirtmekte yani fayda var. Herhangi evet. bir devletin, e, herhangi bir devletler arası kurumun, Birleşmiş Milletler'in ya da evet. Avrupa Birliği'nin parası değil. Bu e, sizin benim gibi e, sıradan sade vatandaşların, Parası ama bu vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin değil, İspanya'nın vatandaşı. Evet. Evet. Yani çok basit. Sınır tanımayan teşkilatlarının hemen hemen çoğu çünkü işte sınır tanımayan mühendisler vesaire olarak sıralayabiliriz. Onların hepsi böyle bir ilkeyle çalışıyorlar ki o da tabii ki bağımsızlıkları ve tarafsızlıkları konusunda bize çok... Ciddi evet. bir fikir veriyor. Önemli bir fikir evet. veriyor. Bu bizim tabii işimizi de çok kolaylaştırıyor. Yani dolayısıyla herhangi bir kuruma bağlı olmadan bizim rahat, rahat. sivil toplum örgütünün arasındaki protokole dayanarak devam ettirdiğimiz bir çalışmadır. Tamamen sivil bir çalışmadır. Evet. Tabii yani bunun devamını getirmeye, sürdürmeye çalışıyoruz. Bir takım bürokratik sıkıntılara, zorluklara rahat. rağmen. evet Ama bunun da sağladığı bir rahatlık ve e, bir anlamda da bağımsızlık var. senki Yurttaşlar Derneği tabii. açısından da tabii. bu e, son derece önemli ve geçerli olan e, bir husus. Ben burada hemen, tabii e, şimdi sizin yayınlarınızda da var. E, Türkiye bu Suriyeli mülteciler konusunu esas itibariyle bir dış politika konusu haline getirdi. Yani en son tabii biraz da abartılı bir noktaya vardı. İşte vizelerin karşılığı bilmem ne falan filan gibi. Şimdi tabii bunlara girmeyeceğiz bu programda ama... ...siz bunu hiç kendi çalışmalarınızda hissediyor musunuz? Yani biraz önce belirtmiş olduğunuz bürokratik sıkıntılar... ...derken neyi kastediyorsunuz? Bu Sağlık evet. Bakanlığı ile ilişkiler... Açısından mı? onunla sınırlı bir e, sorunlar dizisine mi? Şimdi onlarla bağlantılı. Tabii onlarla evet. ibaret değil. Şimdi aslında e, programın başında e, buraya sakladım bunu da. E, aslında orada yani zirvede mesela vurguladığımız bir diğer mesele de buydu. Onu söyleyerek başlayayım isterseniz. Yani, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki bu e, mültecileri konu edinen müzakere eden, e, tartışan zirveden sonra ya da görüşmelerden sonra e, yapılan ortak açıklama e, bizim e, kabul ettiğimiz bir e, ya da kabul edebileceğimiz bir politika değildi. Evet. Yani açıklamanın içeriğinden tutun da e, organize edilme biçimine kadar. iki e, bu e, görüşmelerden ve ortak açıklamadan sonra... Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mültecilerin iade edilmesi ya da geri gönderilmesi diye adlandırılan sözleşme ya da anlaşma daha doğrusu diyelim sözleşme de değil bu bir anlaşma yürürlüğe girdi. Evet. Türkiye normalde bu Ekim 2016'dan itibaren bu müzakerelerle bağlantılı olarak... Bu doğrudan doğruya e, uygulanmaya başlayacaktı ve işte bunun karşılığında da uygun kriterler yerine getirilirse de Avrupa Birliği Türkiye'ye bir muze, vize muafiyeti verecekti. Fakat e, birincisi bu geri gönderme çok açıktır ki e, bütün bir mültecilerin uluslararası koruma rejiminde veya mültecilere verilen en temel haklardan birisi olarak ve hiçbir devletin asla çekince koyamayacağı ...en temel unsurlardan birisi olarak... ...geri gönderme ilkesine aykırı bir... ...durumdu. Evet. Yani hukuken yanlış. Nitekim Yunanistan'da tam zirveden... ...bir iki gün önce... Hemen ...bir yüksek mahkeme. mahkeme... ...Türkiye ile Yunanistan arasında da... ...böyle bir yeri gönderme anlaşması var. Bir ikili anlaşma var. Bunu iptal etti. Çünkü bunu hukuka... ...aykırı buldu. Evet. Ve sivil toplum kuruluşlarının <gülüyor> başvurusu üzerine yaptı. Evet. Değil mi bunu? Evet. Evet. Dolayısıyla bir kere hukuk dışı ama... ...ondan önce bir kere etik dışı. Evet, yani insan, bir de üzerinden. insanlık dışı, yani evet. evet, yani bu insan üzerinden veya insanları pazarlık konusu yaparak, yaparak. E, bir müze, mua, vize muafiyeti konuşmak veya işte yardım miktarını e, müze, kuşkusuz ki Avrupa Birliği Türkiye'ye e, bir maddi yardım yapma yükümlülüğüne sahiptir. Evet. Uluslararası toplumun bu yükü paylaşma Tabii. yükümlülüğü vardır. Bütün tür, dünya ülkelerinin. Bütün dünya elbette. ülkelerinin vardır. Yani bu, bu insanlık bunu, sorunu çünkü. yani Bu bu yani bir lütuf değildir. Evet. Yani bir kere onu öncelikle altını vurgulamak lazım. Bu ne Avrupa Birliği tarafından yapılan bir lütuftur ne de Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bir başarısıdır. başarısıdır. Bu Doğru. bir yükümlülüktür. Zaten yapılması gereken bir <gülüyor> faaliyettir ya da yardımdır. Dolayısıyla da zaten bu işte 3 milyar euro artı 1 3 milyar euro toplam 6 milyar euroluk bir insani yardım amaçlı kullanılacak olan mali yardım bir lütuf da değildir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin de bir başarısı değildir. Devletlerin bu tür durumlarda hem uluslararası sözleşmelerden hem de bir takım insani ilkelerden dolayı yükümlülüğüdür. Bu zaten yapılması gereken bir şey. Dolayısıyla böyle sanki bir politika zaferiymiş gibi taraflar tarafından böyle adlandırılıp ortaya bol bulamaç bir şekilde sunulmasının zaten kabul edilebilir bir tarafı, tarafı yok. yok. Dolayısıyla yani bu, bu bu meseleye zaten biz hem etik açıdan hem de bir sivil toplum örgütü olarak bir e, hak savuncusu bir kurum olarak e, özgürlüklerden yana, e, demokrasiden yana, barıştan yana bir kurum olarak e, zaten doğru bulmuyorduğumuzu açık bir şekilde söylüyoruz. zirvede de söyledik, bundan önce de söyledik, şimdi de söylüyoruz. Bir kere bu hiç kabul edilebilir bir şey değil. Değişik toplantılara katılıyorum ben bir süredir. Bunlardan bir kısmı yurt dışında oluyor. Orada da aynı sorular gündeme geliyor. Bunu biz kabul etmiyoruz. Tabi işin teknik boyutuna çok fazla girmeyeceğim. Neden yapıyoruz ne de ama ve sonuçta hukuka aykırılığı, etik dışı olması ve genel insani prensiplerle örtüşmemesi bizim için bu anlamda yeterli bir karşı duruş noktasını sergiliyor. İkincisi evet bu müzakerelere bu görüşmelere ve açılan bu yardım e, furyasına diyelim bağlı olarak ciddi bir takım değişiklikler var. Evet. E, bir kere e, sivil toplum örgütlerinin sahadaki varlığıyla ilgili e, bir takım e, başka tartışmalar yaşanıyor şu anda. E, örneğin mesela sağlıkla ilgili olarak yapılan görüşmelerde e, bizim bildiğimiz kadarıyla bunlar resmi olarak söylenmese de ee, mesela Avrupa Birliği'nin yardım yaptığı e, bazı sivil toplum örgütleri nedeniyle e, diyor ki mesela Avrupa Birliği ya ben filanca filanca sivil toplum örgütüne yardım yaptım o parayı keseceğim falan gibi. Dolayısıyla ha. ona bir ha. Türkiye'de diyor ki o zaman biz o sivil toplum örgütlerine e, burada iş yaptırmayız falan gibi. Evet. Ee, ya da onlar. Yani o zaman çift taraflı sivil bizim... toplum kuruluşlarını <gülüyor> engellemek için elden gelen yani yapılıyor. Yani böyle e, anlamsız, saçma sapan, e, mantıksız hmm. ve aynı zamanda da yani dediğim gibi... Bu bilgi etik, benim için yeni. Evet. Et, etik dışı dediğim noktalar buradan ha, başlıyor. Buradan yani e, burada yani bu, bu tabii bu yardımlar bunları öngörülerek yapıldı mı yapılmadı. Şimdi yani mademki yardım yapılacak o zaman bu sefer başlıyorlar. İşte ben üç kuruş buraya verdim, beş kuruş buraya verdim. Bu Avrupa Birliği o yardımı nasıl kısarım? Yani, e, mülteci Türkiye, kabul edilecek yani, mülteci sayısında da aynı şimdi, e, pazarlıklar ve evet. hesaplar yapılmıyor mu? Türkiye'de ben daha fazla parayı nasıl alırım? Yani tabii burada e, yani paranın sivil topluma, Türkiye'nin tavrı, etik olmayan tavrı paranın sivil topluma örgütlerine gitmesini engelleyip tamamını devlet kurumuna aktarmak yani. istemesi... Evet. E, Avrupa Birliği'nin de burada bu e, şeydeki kabul edilemeyecek bulduğumuz davranışı da... E, ...Türkiye'nin bu politikasının bu endeksine girmesi ve e, bunları onlarla konuşabiliyor olması. Maalesef, evet. Doğru. Bunları söyleyebilirim yani evet. etki bakımından. E, tabii bütün bunlar çok yeni süreçte ilerliyor. E, ama yani mesela çok eleştirel yaklaşan, bağımsız hareket eden veya hükümet... Hangi hükümet olursa olsun bu hükümet politikalarının eksenine girmeyen sivil toplum örgütlerinin bundan sonra sahada bu tür faaliyetleri yürütürken ne derecede var olacakları veya ne derecede oradaki faaliyetlerine izin gerektiren faaliyetlerine bundan sonra izin verilip verilmeyeceği çoğun derece muğlak bir durumda. Biz de endişeyle bekliyoruz ve bekliyoruz. Bakalım yeni hükümet döneminde bakanlar yerine oturup yeni bürokratlarını atadıktan sonra bu politikada bir değişiklik olacak mı? Yönetmelikler bu süreci bizim açımızdan kolaylaştıracak mı yoksa zorlaştıracak mı? Bunları görüyoruz ama son altı aylık dönem içerisinde sahada ciddi sıkıntılar yaşadığımızı bu anlamda söyleyebilirim. Ben. Evet. Anladım. Ee, çok teşekkürler. Belki dinleyicilerimize bir mesajın olur Hakan Ataman. Yani benim e, tabii burada e, bu içinde bulunduğumuz durum itibariyle artık e, bizlerin de yani hem sivil toplumun bir bütün olarak... ...konuya bakış açısında bir başka e, yerden artık bakmanın zamanı geldi... E, dünyadaki pek çok e, örnek gösteriyor ki Birleşmiş Milletler'in deneyimlerinden hareketle en azından bunu söyleyebilirim. Aradan 3 yıl, 4 e, yıl, 5 yıl geçtikten sonra e, bir ülkeye bu kadar yoğun bir şekilde kaçan mülteciler Artık geri dönmezler. Tabii. Dolayısıyla biz, bizler... Bir de dönebilecekleri ne evet. mekan kaldı, evet. ne olanak kaldı. Dolayısıyla bizim bir takım kaygıları ya da ön yargıları bir kenara bırakıp yeni komşularımıza merhaba dememiz merhaba lazım. Merhaba dememiz lazım. Evet, bu da programımızın son mesajı olsun diyelim Hakan Ataman çok teşekkürler sağ olasın evet, ben teşekkür ederim. çok yoğun bir programdan kurtulup buraya gelebildin çok teşekkürler. Evet efendim Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Hakan Ataman idi. Helsinki Yurttaşlar Derneği proje koordinatörü. Birleşmiş Milletler'in Türkiye'de düzenlemiş olduğu Dünya İnsani Zirvesi ve Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin mülteciler alanında yürüttüğü çalışmaları bize anlattı Hakan Ataman. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız.